Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ayvacık'ta yapılması planlanan rüzgar türbinleri için köylüyü iknaya çalışan şirket başarılı olamadı. Köy köy dolaşarak destek toplamaya çalışan firma yetkililerine her köyden tepki geldi. 17 Mayıs 2016 Salı günü Koyun bağlı Sokak Ağzı Beldesi'nde genel bilgilendirme toplantısı yapmak isteyen firmaya ''Yüzlerce kişi köyümüze, meramızda santral istemiyoruz.'' dedi. Mustafa Dermanlı'nın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yani EPDK'ya ait internet sitesinde yer alan ve Ayvacık bölgesinde yapılması planlanan toplam 1550 megavatlık 27 rüzgar enerjisi santrali projesinden yürürlükte olan 25 megavatlık ilk proje için yapılmak istenen bilgilendirme toplantısı çevre köylerden gelen yaklaşık 150 kişinin protestosuyla karşılaştı. Ayvacık'a bağlı Sokak Azı Beldesi'nin salı günü yapılması planlanan toplantıda Yelen Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilileri tarafından saat 18.30'da yapılacağı 30 gün önce duyurulmasına karşın salon boş kaldı. Projeye karşı olan köylüler salona girmeyerek salon dışında projeyi ve şirketi protesto ettiler. İki köy muhtarı haricinde çevredeki tüm köy muhtarları köylerinde res istemediklerini ve karşı olduklarını belirtti. Projeye karşı olduğunu belirtmeyen iki köy muhtarı ise halktan uzakta bir köşede sessizce beklediler. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı toplantıda şirket yetkililerinin toplanan kalabalığın köylü olmadığını iddia etmesi üzerine kimliklerini çıkartıp sallayan köylüler ön saflara gelerek şirket yetkililerine tepki gösterdi. Projeye itiraz edenler arasında yer alan ve köyde yaşamını sürdüren iki avukat toplantının yapılmadığına dair tutanak tutup imzayı açtı. Salon önünde tehditkar bir şekilde ne olursa olsun biz bu projeyi yapacağız diyen şirket yetkilisine şirketin davetiyle köye gelen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde çalışan bir araştırma görebilirse ise verimliliğin olduğu yerlere yapılmalı. Yerleşim yeri olduğu için halkın rızasını almak lazım diyerek itiraz ettim. Bir başka rüzgar enerjisi santralinin halkta yarattığı tepki haberiyle devam ediyoruz programımıza. Rüzgar yaşamdan yana esin. İnisiyatifi Çeşme Germiyan'daki restlerle ilgili yargı kararının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Ege bölgesindeki rüzgar enerjisi santrallerinin yani restlerin yaşam alanlarındaki olumsuz etkilerine karşı mücadele eden ekoloji örgütlerince geçtiğimiz günlerde oluşturuldu. Rüzgar yaşamdan yana esin inisiyatifi Germiyan restlerine verilen "çet gerekli değildir kararının iptal için açılan davada İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı. Mahkemenin kararında Danıştay 14. Dairesi'nin ÇED yönetmeni'ndeki bazı maddeleri iptaline dayanak yaptığını ifade eden inisiyatif, Danıştay'ın rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin kurulu güçlerine ilişkin alt ve üst sınırların herhangi bir nesnel veya teknik gerekçeye dayanmadığı bu sınırların çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesine yönelik bir rapor uzman görüşü ya da somut bilgi veya belge bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu değişikliklerde bu yönden hukuka uyarlık görülmediği gerekçesinin son derece açık olduğu dile getirildi. Çer ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasaları kendisine verdiği görevi yerine getirmeye ve anayasanın 56. maddesine uymaya ve ülkenin dört bir yanında yaşam hakkını savunan halkın haklarını iade etmeye çağırdı. İnisiyatif artık uygulanamaz hale gelen çet sürecinin prosedür olmaktan çıkarılarak halkın ve yerel dinamiklerin kendi yaşam alanları üstünde söz sahibi olmasını sağlayacak bir şekle üründürülmesini istedi. İnisiyatif hükümetin sermayeye rant aktarma aracı haline gelen enerji politikalarını da eleştirdi. Yenilenebilir temiz enerji maskesi altında doğanın ekonomik, sosyokültürel ve tarihi varlıkların yerelde kalkınma iradesinin hızla ve geri dönüşü olmayacak biçimde tahrip ve yok edilmesini önlemek, tüm canlıların yaşam hakkını ve yaşam alanlarımızı rest alanına karşı savunma mücadelemizi hem hukuksal hem de toplumsal alanda güçlendirerek sürdürmeye devam edileceğiz dendi. Ve son haberimiz, uluslararası bir haber. İngiliz Yardım Kuruluşu Christian Aid küresel ısınma nedeniyle, 2060 yılı itibariyle 1 milyar kişinin sel felaketi riski altında Ki şehirlerde yaşayacağını duyurdu. Kuruluşun hazırladığı rapora göre en büyük risk altındakilerse Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan'daki şehirler. Kalküta ile Mumbai ise en büyük tehlike altında. En çok tehdit altındaki 8 şehir Asya'da. Bu şehirleri Amerika'daki Miami kenti izliyor. Raporda hükümetlere küresel ısınmayı azaltmak için harekete geçme ve felaketlerin zararlarını azaltmaya yönelik programlar başlatma çağrısı var. Raporun yazarı Dr. Allison Doig yaptığı açıklamada büyük kıyı kentlerinde yaşayanların özellikle risk altında olduğunu vurguladı. Doig, Florida'nın tamamı tehdide açık şekilde dedi sadece Miami değil anlaşılan. Rakım çok düşük, büyük kısmı geri kazanılmış bir bataklık. Dolayısıyla iklim değişikliği bu yüzyılda yarım metre arttırsa su seviyelerine Florida'nın büyük kısmı Miami'nin de önemli bir bölümü su altında kalacak diye konuştu.